Peygamberimize ait özellikler Kur'an'dan önceki mukaddes kitaplarda belirtilmişti. Bu yüzden Hristiyan ve Yahudi din adamlarından çoğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de dünyaya geleceğini ve doğumunun yakın olduğunu biliyorlardı. Mekke'deki Yahudilerden biri bir gece gökyüzünü incelerken farklı bir yıldız görmüş ve bu yıldızın ahir zaman peygamberinin doğumuna ait bir işaret olduğunu tahmin etmişti. Hz. İsa'nın dünyaya gelişinde de buna benzer bir yıldızın görüldüğünü duyan Yahudi, Kureşlilere gidip, ''Ey Kureş cemaati, bu gece bir çocuk doğdu mu?'' diye sordu. ''Bilmiyoruz'' dediler. Adam bunun üzerine, ''Şimdi anlatacaklarımı ezberleyiniz. Ahir zaman peygamberi doğmuştur. Onun iki kürek kemiği arasında üzerinde tüyler bulunan kırmızı bir ben vardı. Bu ben onun peygamberlik mührüdür dedi. Kureşliler merak edip etrafa daldılar ve o gece doğan çocuğu araştırdılar. Abdullah bin Abdülmuttalib'in bu gece bir oğlu olmuş, ismini de Muhammed koymuşlar dediler. Kureşliler bu haberi verdiklerinde Yahudi bilgin, o çocuk ben size onun doğduğunu söyledikten önce mi yoksa daha sonra mı doğmuş diye sorunca önce doğmuş dediler. Yahudi bu cevabı aldığında o küçük yavruyu görmek istedi. İsteğini Hazreti Amineye bildirdi.